Kim kimin dini lideri? Nuriye Akman. Mercedes tartışması. Cumhurbaşkanı inadım inat, takarım bin bir kanat hırsıyla öyle coşturdu ki işi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Vatikan'da karşılaştırmaya kadar vardırdı. Bir devlet başkanı olan Papa'nın özel uçağı olduğunu zannetmesine mi yanarsın? Neden bizim dini liderimiz tarifeli uçakla gitsin sorusunun yanlışlığına mı? Mantık ne biz? Ve ne de dini lider tanımını karşılıyor. Biz kimiz? Atanmış dini lidere bağlanmak da neyin nesi arkadaşlar? Bizin kapsamına AK Parti seçmenleri giriyorsa, onlara da yazık. Kimsenin dini, diyanetin kalıplarıyla algılama mecburiyeti yok ki. Rejimin seçmeni kah korkutup pasifleştirme, kah iktidarın yanlışlarını görmezden gelerek veya açıkça destekleyerek meşrulaştırma aygıtı olarak kurulan bir yapıdan bahsediyoruz. Dini düşünce ve fratiğin otoriter tek tipçi bir anlayışla yönetilmesi zaten hayatın doğasına aykırıyken ve çoktan vazgeçilip vicdanların özgür bırakılması gerekirken, şimdi yeniden cebirle bu ucube konumu pekiştirmeye çalışmak behude bir çaba. Erdoğan'ın görmeze benim dini liderim demesi bile kulağa tuhaf geliyor. Tam tersine devletin başındaki dokunulmaz yüce kişi olması hasebiyle Erdoğan, görmezin dini lideridir. Ezan saatinin bile Cumhurbaşkanı'nın hızına göre ayarlandığı bir ülkede, Diyanet İşleri Başkanı, devleti yönetenleri dini açıdan değerlendiremez. Bugüne kadar hangi Diyanet Başkanı'nın muktedirlere yanlış yapıyorsunuz dediğini duydunuz. Dediği anda, varlık nedeni ortadan kalkar ve azledilir. Ara sıra başkanın yerine bazı vicdanlı imamların din adına sergilenen şaklabanlıklara seslerini yükselttiğinde, başlarına neler geldiğini gördük. Oy hırsızlığı, caminin demirbaşlarını satmak gibi, hem günah hem suç olan eylemleri yüzünden, diyanetin kendi mensuplarını afişe ettiği vaki olmadığı gibi, gizli olayları sırasında Bahçe Camii'ndeki gibi imamlar, resmen yalan söylemeye teşvik edildi. Neden? Çünkü resmi kurumlar, her durumda kol kırılır, yen, içinde kalır mantığıyla hareket eder, ve bu tarzı siyaset kurumunun onurunu korumak olarak kabullenir. Bir kere kimse ne kadar mürekkep yalarsa yalasın, isterse ordinarius profesör olsun, kendini dini otorite olarak dayatamaz. Allah birdir, ancak herkesin Rabbi farklıdır. İnsan ancak kendi Rabbine muhatap olabilir. Çok gayret ederse ancak onu tanıyabilir. Rabb da herkese ayrı esma kombinasyonlarıyla tecelli olur. Bu da bilince ve kalbe çok özel bir biçimde yansır. İşin toplumsal boyutu nasıl yönetilecek derseniz cevabımız resmen yönetilmeyecek. İş benzer dini algılara sahip bireylerden oluşan gruplara bırakılacak olur. Cumhurbaşkanımız Mehmet Görmez Bey sadece Türkiye'nin dini lideri değildir. İslam dünyası içerisinde bu coğrafyanın saygın bir dini lideridir diyor. Demek ki Diyanet'i Osmanlı'nın halife İslamı gibi değerlendirip dünyanın bütün Müslümanlarının lideri olduğunu düşünüyor. Çünkü bu aygıtı kullanmak, Türkiye'ye rejimleri farklı, halkı Müslüman olan pek çok ülkede din maskesiyle siyasi girişimlerde bulunma fırsatı veriyor. Bu da işi kimi grupları silahla desteklemeye, kimilerini kösteklemeye kadar vardırıyor. Din, tarihte örneklerini bolca gördüğümüz gibi barışa değil, savaşa vesile kılınıyormuş. Kimin umrunda? Neymiş efendim? Din cemaatlere bırakılırsa her grup kendi camisine gidermiş. Bırakınız, gitsinler ne var bunda? Hem belki bu vesileyle her an, her yerde cem'i yaşar ve en halis ibadet mekanının kalp olduğunu da anlarlar. Devletin görevi, farklı inanışların özgürce yaşaması, birinin diğerine şiddet uygulamasını önleyecek düzenlemeleri, Yapmasıdır. Eğer devlet dini hürriyetlerin gerçekten teminatı haline gelirse uzun vadede cemaatler de tek tipçilik arzularına gem vurmak zorunda kalır. Şu aşamada devlet gibi çoğu dindar birey ergin insan davranışı göstermiyor. Çocuksu bir inatla mevcudiyet alanlarını mümkün mertebe genişletmek istiyorlar. Bu da halis niyetle kurulan yapıları devletsiz reflekslerle sertleştiriyor. Rejimin zulmüne karşı nefsi ile başlayan sürecin sonu maalesef devlete benzemek oluyor. Neden? Çünkü var olma mücadelesi, dinin özü olan güzel ahlakı ister istemez arka plana düşürüyor. Adaletin yerini herkes bize benzesin, büyüyelim, yayılalım felsefesi alıyor. Dini lider ancak ve ancak gönül rızasıyla seyri süluka girenler için söz konusu olabilir. Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın, bakanlarımızın ve cümle bürokratlarımızın dini inanışlarını bilmek istemiyoruz kardeşim. Önce ahlak, sonra adalet, gerisi hikaye.